Sefere katılmayanlardan diğer bir grupta Allah'ın emrine bırakılmışlardır. O bunlara ya azab eder veya tevbelerini kabul eder. Allah çok bilendir hikmet sahibidir. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce,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 Doğru yola iletmez. Yaptıkları bina, Kalpleri parçalanıncaya kadar, Yüreklerine, Devamlı olarak bir kuşku olacaktır. Allah çok iyi bilendir, Hikmet sahibidir. Allah, Müminlerden, Mallarını ve canlarını, Kendilerine verilecek cennet karşılığında, Satın almıştır. Çünkü onlar, Allah yolunda savaşırlar, Öldürürler,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 Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona güvenip dayanırım. O yüce arşın sahibidir. Yunus suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.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 Size ne oluyor? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, Hak'tan hiçbir şeyin yerine tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını iyi bilendir. Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak,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 Onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman, Aralarında adaletle hükmedilir Ve onlara asla zulmedilmez. Doğruyseniz bu vaat ne zamandır? diyorlar. De ki, Ben kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar,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 Olacaklar olduktan sonra mı ona iman edeceksiniz, şimdi mi? Halbuki, onu, azabın gelmesini istemekte acele ediyordunuz. Sonra o kendilerine zulmedenlere, ebedi azabı tadın denilecek. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız? O azap bir gerçek midir diye senden haber istiyorlar. De ki,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 ve onlara zulmedilmez. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bilmez. O hem diriltir hem de öldürür. Ve yalnız O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt,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 O, geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda, dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Allah çocuk edindi, dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir. Onun ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bu hususta,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 sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır. Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kavminden bir grup gençten başka kimse Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde ululuk taslayan ve haddi aşanlardandı. Musa dedi ki: Ey kavmim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 Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin, kıyamet günü onların, aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir. Eğer sana indirdiğimizden kuşkudaysan, senden önce kitabı okuyanlara sor. And olsun ki Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma.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 bu imanları kendilerine fayda verseydi. Yunus'un kavmi iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık ve onları bir süre dünya nimetlerinden faydalandırdık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanmaz. O, akıllarını kullanmayanları murdar kılar. De ki, göklerde ve yerde neler var bakın. Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz. Onlar, kendilerinden önce gelip geçmiş toplumların günlerinin benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar?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 Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirseniz, Ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'adır. O her şeye kadirdir. Bilesiniz ki onlar, Peygamberden düşmanlıklarını gizlemeleri için göğüslerini çevirirler. İyi bilin ki onlar,